Kardeşler sözlü elli Ayaklı yürüyerek Hangisi olursa olsun Başa kalkılan sadakanın Beş kuruş değeri yok Allah katında Yaptığını Allah için yapacaksın Allah'tan başkasından da Hesabını tutturmayacaksın Üstüne fabrikanın adını Yazdırtmayacaksın filancanın hayratıdır Demeyeceksin Biri bir Allah kulu verdi Yok illa devlet Kimden geldiğini bilmek istiyorsa faturanın üstüne ismini yaz. Ama fabrikatörün adı, hayır sahibinin adı veyahut da mesela evlenmiş adamlar, çoluk çocukları olmuş, bir yerde sen buluşuyorsun, biliyor musun o kızı sana vermiyorlardı gidip ne varmıştım senin kayınpederine zor ikna etmiştik. Adamı çocuğunun yanında rezil ettin. Kız kaçırsa o kadar mahcup olmazdı adam. Gitti o hayrın senin, gitti. E bunu unutsan da Allah o aileden doğan her çocuktan Sana bir ecir yazsa O çocuk günün birinde şehit olsa O şehitlik sevabını sana yazsa Allah Daha iyi değil mi i̇şte Seni baban zamanında evden atacaktı Gittim dedim yapamazsın acaba Atamazsın dedim Atmadı seni yoksa sen balıcı olmuştun şimdi ha. Adam filan yerde Müftü sen işçisinin yanında Memurunun yanında Adamı eski kangastere çevirdin bu seviyesizlik Ama kardeşler bir sıkıntımız var Sen sadaka yapar, vererek Hayır yaparak Sadaka yoluna girerek Allah'a yaklaşıyorsun Şeytan bundan rahatsız oluyor Sana o kadar tembih ediyor yapma Milletin işiyle uğraşma Sen gene yapıyorsun 20 sene sonra bile O yaptığını Geri almak için bekleyecektir o Şimdi sana dedi ki Bırak bunlar Bırak bunlar Vermesinler kızını çocuk da kaçırsın harama girsin Diyor sana Sen buna rağmen gittin Yüz suyu döktün yalvardın yakardın Kızı aldın evlendirttirdin onları Şeytan madem öyle Ben de bu işten kaybettim bir sıfır mağlup oldum Gidiyor mu şeytan zannediyoruz <gülüyor> O onu bir kenara yazıyor Beş sene On sene yirmi sene Geçiyor hatta adam ölüyor Adam ölüyor sen torununa gidip diyorsun ki Senin dedenin evlenmesine ben sebep olmuştum Oğlum öyle bir güçlü adamım Diyorsun 30 sene sonra şeytan intikamını Alıp o sevabını geri alıyor seni. Savaş bu kardeşler Sen bu savaşı basit görüyor olabilirsin Şeytan yeryüzünde Tek bir hayır işlenmesini istiyor Herkes Kaçırsın nikahsız Yatsın kalksın istiyor e Allah öbür türlü istiyor Sen Allah'ın hoşuna gidecek bir iş yaptın Şeytan bunun hesabını sorar Hem de çok fena sorar 30 sene sonra da sorar Demek ki hayırları, sevapları Sadakaları 100 sene değil 1000 sene korumak lazım Velhamdülillahi Rabbil Alemin